Hasanat-ı Ebrar Siyahat-ı Nukarabin'dir. Herkesin makamı vardır. Bunu anlamak veseledir şu. Mesela bir yerde bir gün Cenab-ı Hasid-i Ömer bir takım insanlarda oturuyorlar. Niye burada oturuyorsunuz? Biz tevkül ettik, oturuyoruz diyorlar. Hasid-i Ömer'i kamp çıyan camiden içeri atıyor bir şey dışarı. Giddi, tarlamızı öyle tevkül ediyor. İbrahim etem hiçbir şeysiz çöne çıkıyor, ölüm haline geliyor, karşılığında bir kervan görünüyor. Ha hmm. diyor nefsi. Kurtuldu diyor, keravan geliyordu. Böyle derlermez, nefsi yolunu değiştiriyor, kerbandan kaçıyor aslında İbrahim öyle. Bir çukura gidiyor diyor, kervan görmesin. Ölüm ben Sonra kerbandan bir deve esiriyor, koşarak geliyor İbrahim etmen yatır çukurun başına duruyor. Devi almaya koşuyorlar, bakıyorlar bir adam götüyor çukurun içerisinde. İbrahim öyle bir adam var diyorlar, bakıyorlar aç mı adam diyorlar. Diyor yemin ettim bir azıma balan süper meyince ağzımı açmayacağım. Sopay ağzımı diyor, kanırdılar ve ağzımız tüken bal koydular. Efendi berek tevekkül etmişler. Şimdi bu da ne anlıyorsun? İkisi birin zıttı, öyle görünür zıtt değiller. İbrahim'in tevekkülü öyle olacak. Tabii tabii. Ötekinin tevekkülü talaya git tevekkül edecek. Onların duru tevekkül tevekkül değil onlar şimdi. Onların makamı değil o. Onun iş. Onlar sahabeden değil mi? Hocam? Sahabe. Sahabe olsa da yine onların makamı değil o. Tevekkül makamı. O Ötekinin makamı onlar değil. Herkesin makamı.